İyi günler. Ee, ne var ne yok Karagöcem. Nah, ne olsun Hacıvat yazdayız işte. Ee, piknik halleri filan biz de kulaç atarak bekliyoruz. E, kucak açarak diyecektin herhalde. Yok kulaç dedim. Niye öyle dedin? İlahi Hacıvat yaz demek deniz demek yüzmek demek. Ha, şimdi anladım. Sen yüzme biliyor muydun? Öğreniyoruz işte. Öğren öğren. Ders falan mı alıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Yüzmek için ders mi alınır yahu? Bir sağ kulaç, bir sol kulaç, bir sağ kulaç, bir sol kulaç. Ben de öyle bir sağ kulaç, bir sol kulaç, bir sağ kulaç, bir sol kulaç diyordum ama... ...az kala boğuluyordum efendim. Kendini riske atmayacaksın. E, su işte. Bir şey olmaz diyorsun. Aniden dengen bozuluyor. Yahu ne işin var senin suyun içinde... Bu burundan, kulaktan, su yutmaktan şişer insan. Boş bir havuz bu iş için ilk prova yeridir bence. Yapma ya. Tabii, yine sendin. Buradaki kulaçlar, atlama pozisyonları... ...tam oturunca ikinci yer direkt havuz. E, diğeri de havuz değil miydi? Haa, burası su dolu çocuk havuzu. E, büyük havuzundan da zarar gelmez herhalde. Yok dedim ya. Öyle dımbıl dımbıl eden bir göbekle çıkmak istemiyorum ben. Anladım. Eee sonra? Sonra üçüncü provayı denizde yapıyoruz. Ama yine tedbiri elden bırakmıyoruz tabii. Tabii ki. Ne yapıyoruz? Belimize kadar olan yeri bulup orada ilk impratiğimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, güzel. Karizmayı sizdirmemek için tabii su kulak hizasına gelecek şekilde duruyoruz. Evet. Bu önemli de o zaman oturmak lazım. Öyle. Ayakta durmak zaten büyük risk. Vay be. Sen neymişsin be kara gözük. Ne sandım birader? Eee şey eee ben e, ders alsam ders almaya gerek yok diyorum ya. Yahu yok ben senden ders demek istedim yani. <gülüyor> Olur o zaman. Ee, yavrucuğum sen yarın gel. Eee sabah altıda hazır ol tamam mı? Altı mı? Erken saatler kulaç performansını arttırıyor. anladım. Eee saatimiz de dolmuş kara gözüm. Veda saatimiz gelmiş de geçiyor bile. Bugün de geldik muhabbetin sonuna. Her ne kadar söz i lisan ettikse... Afdola. Afdola. Tamam abiciğim, şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaş'cığım en ucuzu <gülüyor> bu, seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım, kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor, hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen... E, <gülüyor> buyurun. Aynen, aynen, buyurun abi. <gülüyor> Seslendiren Savaş Bayındır, Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ev Serkan parselleri söyleyebilen birini bulsaydık ya abici gürültü yapmayın stüdyodayız <gülüyor> <gülüyor>